Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. Davut, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz boşuna yaratmadık bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır artık o ateşten vay haline o kâfirlerin biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları Yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? Biz sana feizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. Davuda evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi. Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti. Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra, onları tekrar bana getirin deyip, bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Biz, Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk. Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o, Allah'a sığınıp, tekrar tahtına döndü. Yahrambi dedi: "Affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan ve hapsın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. Bina yapan, dalgışlık yapan her şeytanı, bu bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Buyurduk Süleyman. İşte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akibeti vardır.